Ve onun için iki kurban kestirip sadakalar dağıtmıştı. Hiç görmemiş gibi yavrusunun yanından ayrılmıyor, bir şeyler olur endişesiyle narin vücuduna dokunmaktan bile çekiniyordu. Çocuk büyüdükçe adamın sevgisi de büyüdü ve onu iyi bir şekilde yetiştirmek en büyük gayesi oldu. Görsünler diyordu, görsünler bakalım çocuk nasıl yetiştirilir. Adamın ilk yaptığı şey çocuk terbiyesi ile ilgili kitapları okumak oldu. Bu kitaplardan bazısına göre yavrusunu çağdaş dedikleri sistemlere göre terbiye etmeli ve hareketlerinde son derece serbest bırakmalıydı. Zaten çok meşgul bir insan olduğu için ister istemez böyle yapacaktı. Demek ki çağdaş sistemler iş adamlarını da düşünecek kadar mükemmeldi. Adam terbiye sistemini belirledikten sonra yavrusunun harçlıklarını istediği yere sarf etmesine, istediği filmleri seyretmesine ve istediği kişilerle arkadaşlık etmesine ses çıkarmadı. Aksi takdirde çocuk şahsiyetini bulamaz ve geleceğin büyükleri arasına giremezdi. Adam rüyasında oğlunun büyüyüp milletvekili olduğunu görünce iyice gayrete geldi ve onun üzerine daha fazla düşmek gerektiğine hükmetti. Kendisi dindar bir insan olmasına rağmen, Zayıflayacağı korkusuyla, Çocuğunun oruç tutmasını istemez, Sabah namazlarına kalktığında, Uykusuz kalmaması için onu uyandırmazdı. Oğlunun camiye beraberce gitme tekliflerini de, Onun iyiliğini düşünüp, Her seferinde reddetmişti. Adamın bu huyu, Kur'an öğrenmesi için çocuğunu yaz tatillerindeki kurslara göndermesine de mani oldu. Öyle ya, oğlu en zor kolejlerde bütün yıl ömür tüketiyordu. Bir de yazın çalışması Allah'tan reva mıydı? Adam, oğlu için gösterdiği bu fedakarlıkların er geç meyve vereceğine inanıyor ve bir gün beni mutlaka tebrik edecekler, bundan eminim diyordu. <gülüyor> Yıllar bu tür uğraşmalarla akıp geçti. Adam yaşlanmış, çocuk ise fakülteyi bitirdikten sonra nedense ailesinden kopup izini kaybettirmişti. Ancak babası büyük çabalar neticesinde onu bularak ziyaretine gitti. Ve yılların hasretini yarım saat içine sığdırmaya çalıştı. Bu süre dolduğunda yanlarına gelen bir gardiyan Ziyaret saatinin bittiğini hatırlattıktan sonra sizi tebrik ederim bey amca dedi. Bu hapishanedeki mahkumlar arasında emin olun oğlunuzdan daha terbiyelisine rastlamadım. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şeriflerinde anne babanın çocuğuna bırakacağı en güzel miras, güzel ahlak ve terbiyedir buyurmuşlardır. Maalesef günümüzde bir takım yeni yeni şeyler çıkmakta ideal insan yetiştirilmesi adına Kişisel gelişim metotları sanki yeni bulunmuş gibi, keşfedilmiş gibi Avrupa'dan ithal edilerek oradaki yazarların veya eğitimcilerin neyse çıkarmış yazmış olduğu ve bundan da ciddi bir şekilde ticari maksadın hasıl olduğu, ticari karların elde edildiği kişisel gelişim kitaplarıyla Maalesef günümüzün insanına bu bir dönem yutturulmaya lanse edilmeye çalışıldı. Hal bu ki kutlu doğum haftasına ve efendimizin viladetine adım adım yaklaşmakta olduğumuz şu günlerde Cenab-ı Hak celle celaluhu Allah Resulü'nü Aleyhissalatu Vesselam'ı kendisinden sonra kıyamete kadar gelecek bütün insanlara rehber, örnek, mürebbi olarak gönderdiğinden dolayı. Eğer kişisel gelişimle ilgili bir şey öğrenmek istiyor isek, onu Efendimizin hayatına bakıp görebiliriz. Ailemizle ilgili, çocuklarımızla ilgili, içtimai hayatla ilgili, devletler muazenesiyle ilgili, her neyse ticaretle ilgili ibadet hayatıyla ilgili dua ile ilgili işte erkeğin hanımlarıyla eşleriyle teşrik mesaisiyle ilgili aile içi veya aile dışı her neyse bütün bu meselelerde biz önümüzde Rabbimizin bize göndermiş olduğu rehber Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek alıp ondan her şeyi öğrenebiliriz. Sonrasında Üstad Bediüzzaman Hazretlerine bakıp birçok meseleleri hele şu lahikaları mesela okuduğunuz zaman hele tarihçe hayatı okuduğunuz zaman birçok meselelerde bazı sizin okuduğunuz zaman ancak keşfedebilirsiniz, keşfedebileceğiniz noktalara vakıf olabilirsiniz bu noktadan bizim kendi değerlerimiz varken Kur'an'ımızın Hz. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesinin ve hadisi şeriflerin ve büyük alimlerin zahitlerin evliyaların hayatları varken Allah aşkına ne diye biz bu meselede daha düne kadar bağışlayın belki bunu ifade etmek abes gelecek ama bu eğitim meselesinde insan yetiştirme meselesinde değil mi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam o bedevi ve cahil ve vahşi kavmi sahabe yapan Allah Resulü değil mi? Hani Mehmet Akif Ersoy sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Diçsiz mi bir insan onu kardeşleri yerde diyor. İşte öyle bir dönemden kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir dönemden o vahşi, o inatçı, o bedevi, o cahil kavmi alıp ashabım yıldızlar gibidir. Hangisini örnek alır takip ederseniz hak ve hakikati bulursunuz noktasına. Getiren Nebiler Nebisi'nin eğitim metodu değil mi Allah aşkına? Eğer bugün de cahil ve vahşi ve inatçı bir insan tipi varsa, bu insan tipini sahabe seviyesi olmasa bile o istikamete, o çizgiye getirecek yine Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin metodu olacaktır. İşte bu noktadan bizlerin kendi öz kaynaklarımızı araştırmayıp okumayıp batıdan neydi belirsiz yazarını tanımadığımız çizerini tanımadığımız insanların eserlerini eğitim metodu olarak alıp okuyup kişisel gelişim kitapları adına ona kafa yormamız zannediyorum bizim kendi öz değerlerimizin kıymetini bilememenin ifadesidir. Bu bir yöneyle de belki de biraz batıya özenmişlik, belki de psikolojik bir rahatsızlık olarak kendi kendini küçük görme hastalığıdır bu. Evet, bunun için biz evvel emirde şu iki haftadır muhatap olduğum kişi veya kişilere, topluluklara hep arz ettiğim bir meseleyi size de arz ederek, ...sohbetime başlamak istiyorum. Ne olursunuz... ...gelin şu günleri vesile yaparak... ...biraz... ...tabii seyretmeyenleri... ...tenzih ediyorum ama... ...akşamlarını şu veya bu dizilere... ...şu veya bu maçlara... ...şu veya bu haber programlarına... ...şu veya bu tartışma programlarına... ...her neyse... ...büyük bir bölümünü akşamının... ...buna sarf eden insanlara veya sarf etmeyen insanlara sesleniyorum. Gelin ne olursunuz? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hayatı seniyelerini anlatan bir eser okumaya başlayalım ve efendimiz neymiş? Ne yapmış? O kısacık 23 yıllık hayatında neler icra etmiş, neleri başarmış, Allah ona neleri yaptırmış? Yaptırmış onu biz ümmet olarak bilmek zorunda değil miyiz? Hani tarihçiler şu şekilde ifade ediyorlar. İnsanlık Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar sallallahu aleyhi ve sellem yüzde yirmi beşlik bir terakki gösterdi. İşte Efendimizin o yirmi üç yıllık hayatı seniyelerinde yüzde yirmi beşlik bir terakki oldu yüzde elli. Efendimizden günümüze %25'lik bir terakki oldu %75, varsa insanlığın ömrü bir %25'lik daha bir mesafe var. Ancak Efendimizin o 23 yıllık hayatı seniyeler içerisindeki geçirmiş olduğu, söylemiş olduğu, yapmış olduğu sünnet-i seniyeler ve hadisi şerifler kıyamete kadar insanlığa bir ufuk göstermiş ve insanlığın kemale ermesi noktasında yüzde yüzlük mesafeyi kat etmesi noktasında o tabiri caizse işaret taşlarını belirlemiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktadan biz şu günleri vesile yaparak Efendimizin hayatını bir okuyalım onun halifelerinin Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anhum ecmain Efendilerimizin hayatlarını bir okuyalım. Asabın kısa kısa da olsa hayatlarını bir göz gezdirelim. Kimmiş, neymiş, ne yapmışlar, hangi sahabi hangi vasfıyla temeyyüz etmiş. Ama evvel emirde biz Efendimizin hayatını anlatan bir eser okuyalım. Bakın Zaman Gazetesi'nin yıllar önce vermiş olduğu Sonsuz Nur isimli Muhterem Fethullah Gülen Hoca iki ciltlik bir eseri var. Sade bir dille yazılmış. Bunu okuyabilirsiniz. Asım Köksal'ın İslam tarihi var onu okuyabilirsiniz. Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ı Sahabe var onu okuyabilirsiniz. Veyahut da değişik yazarların çok böyle akıcı bir üslupla yazmış olduğu iki ciltlik, üç ciltlik peygamberimizin hayatı diye Salih Suruç gibi Ahmet Lütfü Kazancı gibi şu anda aklıma gelenlere ifade ediyorum. Bunların yazmış olduğu Efendimizin hayatını anlatan eserler okuyabilirsiniz. Ama ne yapın ne edin çok kıymetli dinleyiciler. Şu vesileyle Efendimizin hayatını bir okuyun. Sonrasında Kur'an'ımızın mealini bir okuyun. Kur'an'ımız ne demiş? Ne diyor bize? Rabbimiz Kur'an vasıtasıyla, vesilesiyle bizlere ne emrediyor, neyi yasak ediyor? Bizim için temel kaynak, ana dinamiklerimiz olan kitap ve sünnet dediğimiz Kur'an ve hadisi şerifleri bir bilmek zorundayız. Hani nasıl ehliyet imtihanına giren birisine önce bir bilgi sınavı, sonrasında da direksiyon imtihanına tabi tutuyorlar. Bunlardan başarısız olana direksiyon yani ele, ehliyet vermiyorlar. Araba kullanma yetkisi vermiyorlar. İşte tabiri diğerle Kur'an ve hadisi şerifler bizi ahirete götürecek vasıtalardır, vesilelerdir. Biz birer pusulalardır bunlar. Bunların işaretleriyle biz ancak cenneti bulabiliriz. Allah'ın rızasının istikameti nerede olduğunu ancak Kur'an'da ve hadiste ...biz görebiliriz. Sonrasında eğer buralarda da göremezsek... ...alimlerin, müştehitlerin, fakihlerin göstermiş olduğu levhalarla biz o istikamete gidebiliriz. Ama bu işaretler akşamları o dizilerde yok kıymetli dinleyiciler. Eğlence, magazin, spor programlarında, haber programlarında yok kıymetli dinleyiciler... Ve bu ömür bize bir defa verilmiş. Bir daha da verilecek değil. Ve öyle bir sırlı dünyadayız ki, Bir saat sonramızın garantisi yok. Bir günün sonrasının garantisi yok. Hani diyor ya, Gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir. Gelen gider, giden gelmez bu bir sır. İşte bunun için, Vakit fevt etmeden, vakit geciktirmeden şöyle bir başımızı ellerimizin arasına alıp Allah'ım benim yaşım şu veya buna geldi. Ben şimdiye kadar senin kitabını, muhtevasını, mealini, tefsirini okumam lazımdı. Senin Habibim dediğin, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Nebiler Nebisi'nin hayatını bir öğrenmem lazımdı Allah'ım. Ama ben öyle veya böyle ihmal ettim veya okuduysam tam demek ki bir daha okumam lazım. Bir daha ondaki gizli hazinelerini, bereketini bulmam lazım, keşfetmem lazım deyip tekrar tekrar bakın Edison elektriği bulmak için bir milyona yakın bir deney yaptığı ifade ediliyor rakamda yanılabilirim. Şu anda aklımda öyle kaldı. Ama 999 bin defa yaptığında soruyorlar. Diyor ki en azından ben 999 bin defa bu işin bu şekilde olmayacağını öğrendim diyor. Ve o sabır o azim o gayret şimdi bizlerin de aydınlanmasına gecelerimizi rahat rahat işlerimizi yapıp kitaplarımızı okuyup çalışmalarımızı yapmasına vesile olan elektriği bulmasına vesile oluyor. İşte bu noktadan hani Üstad Hazretleri ben yazmadım bana yazdırıldı dediği eserleri Risale-i Nurları en az 500 defa kendisi okuduğunu ifade ediyor ya Kur'an'ın çünkü tefsiri o. Bunun için sadece bir defa değil 10 defa 100 defa hatta Edison ısrarıyla Olabildiği kadar, keşfedebildiğimiz kadar o gizli hazineleri keşfetme noktasında Kur'an'ı ve Hadis-i Şerifleri müteala etmemiz lazım. Geldiğine inanıyorum çok kıymetli dinleyiciler. Evet, yine sizlerle kalbin zümrüt tepelerinde bir gezinmek istiyorum kıymetli dinleyicilerim. İşte bu kalbin zümrüt tepelerinde bir tepe olan tevbe, inabe ve evbe bu tepede oturup sizinle inşallah bu zeminde bir gezinti yapmak istiyorum. Bakalım bizim anlayışımızla büyüğümüzün anlayışıyla tevbe neymiş? inabe ne demekmiş? ve evbe ne demekmiş? İnşallah bu mevzu üzerinde Vaktin müsaadesi çerçevesinde durmak istiyorum. Hataları itiraf edip, pişmanlıkla kıvranmak, fevt edilen şeyleri yerine getirerek, yeniden toparlanıp Cenab-ı Hakk'a yönelmek şeklinde ilk küçük yorumları ile tanıyacağımız tövbe, hakikat ehlince duyguda, düşüncede, tasavvur ve davranışlarda, zat-ı uluhiyete karşı içine düşülen muhalefetten kurtulup, onun emirleri, yasakları, ışığı altında muvaffakat ve mutabakata ulaşma gayretidir. Tevbe, sırf bir şeyin vicdanda kerih görülmesinden dolayı, o şeye karşı tiksinti duyulması, terk edilmesi değildir. Tevbe, sırf bir şeyin vicdanda kerih görülmesinden dolayı, o şeye karşı tiksinti duyulması terk edilmesi değildir. O Allah'ın sevmediği, istemediği şeylerden aklın zahiri nazarında güzel görünse yararlı olsalar bile uzaklaşıp hakka rücu etmektir. Yani orada bizim aklımıza göre, mantığımıza göre doğru ve güzel görünse bile esas tövbe Allah'ın istemediği şeyi terk etmek. Allah'ın sevmediği İstemediği şeylerden uzaklaşma ve hakka rücu etme demek tövbe. Yani bazen duyuyoruz. E canım Kur'an 14 asır önce geldi. Bu 20. asırda olur mu şimdi? Zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Şimdi peygamber gelseydi bunu böyle demezdi. Bakın bu ifade var ya kıymetli dinleyiciler. Bu ifade peygamberi bilmemenin ifadesidir. Bu ifade Kur'an'ı anlamamanın, peygamberimizi aleyhissalatü vesselam'ı anlayamamanın, bilememenin, tanıyamamanın ifadesidir. Çünkü Cenab-ı Hak Efendimiz aleyhissalatü vesselama kıyamete kadar gelecek bütün hadiseleri göstermiş. Ve kıyamete kadar ümmetinin veya insanların başına gelecek hadiseleri ileride vuku bulacak olayları Efendimiz bir bir anlatmış. Aynı bir spikerin bir maçı görüp de naklen anlattığı gibi. O şekilde Cenab-ı Hak ona hadiseleri, vakaları, olayları göstermiş. Allah Resulü de beyan etmiş. Onun için eğer bu asırda olan hadiselere eğer ki zaten Peygamberimiz yetmeyecek olsaydı kafi gelmeyecek olsaydı Allah başka bir peygamber daha gönderirdi 124 bin peygamber gönderen Allah Celle Celaluhu bir peygamber daha görme, göndermeye muktedir değil miydi gücü yetmez miydi haşa bir kitap daha gönderemez miydi göndermemişti çünkü Kur'an ve Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam kıyamete kadar gelecek bütün insanların problemlerini çözecek müşkillerini halledecek olduğundan dolayı ondan sonra ne bir kitap ne bir peygamber gönderilmiştir onun için eğer bu asırda olan hadiselere başka bir şey denilmesi gerekiyorsaydı gerekseydi efendimiz derdi zaten onun için e şu zamanda gelseydi böyle demezdi ne biliyorsun ya sana kim o yetkiyi verdi ki peygamber adına konuş diye Evet. Onun için burada biz aklımız mantığımız değil. İslam akıl mantık dini değil kıymetli dinleyiciler. İslam vahiy dini. Çünkü biz meseleleri kendi aklımıza mantığımıza göre değerlendirirsek yanlış olur. Çünkü o bizim o meseleye sadece kendi aklı ve mantıki bakışımız demektir. Ama Kur'an ve İslam Allah'ın ilmi Allah'ın göndermiş olduğu bir din. Ben kendi mantığımı, kendi aklımı Allah'ın ilmiyle kıyaslayamam ki. Çünkü Hazreti Adem'den aleyhisselam kıyamete kadar gelmiş, gelecek, geçmiş, bilmem ne kadar milyar insanı yaratan, o insanların aklını yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Evet. Bu noktadan bizler kendi aklımıza göre, mantığımıza göre meseleyi değerlendirirsek yanlış olur bu iş. Çünkü... İslam insanların aklı mantığı değil. Allah'ın emri, Allah'ın ilmi. Allah'ın emri ve yasakları. Onun için orada bu benim kafama yatmadı. O zaman sen otur kendi kafanın, kendi aklının noksanlığını araştır. O Kur'an'ın emrinde noksanlık olmaz ki haşa. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinde hadisi şeriflerinde noksanlık olmaz ki. Çünkü... Diyor. O heva ve hevesinden bir şey konuşmaz. Başka bir ifadede de Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam bu ağızdan ancak hak çıkar buyuruyor. İşte sahabe-i kiram efendilerimiz onu anladığından dolayı değil o sözlerini. Zaten karşısında oturduklarında başların üzerinde bir kuş var gibi hassas ve dikkatli davranırlarmış. Edepli davranırlarmış. Ah şu günümüzün hocaları da o Efendimizin hususiyetleriyle bezenseydiler. Onun ahlakıyla ahlaklansaydılar. Onun izzeti, onun fazileti, peygamberlik faziletine kimse ulaşamaz ama onun yolunda birçok meselelerde ciddiyetimizi koruyabilseydik. O ciddiyet, o ihlas, o samimiyet o yolda olabilseydik de insanlar gelip konuştukları zaman bağışlayın. Yani bir batıda bir Hristiyan'ın papaza bir rahibe olan hürmeti kadar bizim hocalarımıza hürmetimiz yok. Adam babasının oğluyla konuşuyor gibi hoca. Aynen ifade bu. Kardeşim sen bir maçta Amigo gibi davranamazsın ki. Karşıdaki de bir seyirci değil. Ama hiçbir zaman bu meseleyi ben tek tarafı suçlamak istemiyorum. Biz keşke sadece Allah için hizmet edebilseydik. Allah için dinimizi emredebilseydik. Maddi bir beklentimiz olmasaydı. Sadece insanlara Allah rızası için bir şeyler anlatabilseydik. Üstad efendimizin ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlardan bir şey beklemediği, kabul etmediği gibi bir şey de kendi şahsımıza kabul etmeseydik, o hususiyetimizi koruyabilseydik, Efendimizin salıkladığı hayat gibi bir hayat üzerimizde olsaydı, bu insanlar o şahsın karşısında eriyip bitivereceklerdi. Ama biz onu yapmadığımızdan dolayı. Tabi isnaları tenzih ederek söylüyorum. Dini meseleleri kendi çıkarlarımıza, kendi siyasetimize, kendi menfaatimize, kendi arzu ve isteklerimize alet ettiğimizden dolayı insanlar da hocayı aldı. İşte cenazelerde ölü yıkayan, hatim yapan, parayla Kur'an okuyan, sonrasında işte ne bileyim bir para karşılığında mevlid okuyan veya yeri geldiği zaman işte gidilip bir mezarın başında dua ettirilen bir tipleme olarak insanlara maalesef böyle lanse edildi. Parayla Kur'an öğreten çok fakir böyle bir tip ama bu çok yanlış bir hususiyet kıymeti dinleyiciler. Bugün Avrupa'da kilisede papaz ayrı bir yeri vardır. İnsanlar Sıkıntıları, problemleri olduğu zaman onu gelir papaza anlatır, rahibe anlatır. Ve o bölgede, o semtte neyse o mahallede onun insanlar nezdinde çok ulvi bir yeri vardır. Herkes ona saygı duyar. Ciddi bir irtibatı vardır papazla cemaatin. Yani bunu şunun için örnek veriyorum. Bizler maalesef namaz biter bitmez camilerin kapısını kilitleyip doğru ticarethaneye veya başka bir işe değil keşke imkanımız olsa da şu görevlilerimize güzel bir şekilde geçinebilecekleri imkanlar sağlasak da her türlü imkanlarla camilerde sabahtan akşama kadar dursalar ve insanların problemlerini çözme yolunda hakikaten şu günümüzün şu asrımızın insanlığın beklentisine cevap verebilseler de ve ne demek, papaz kimmiş, ne demekmiş? Ondan daha öte, toplumda, içtima hayatta bir seviyeye getirebilsek. Ama maalesef şu anda o mesafeye çok uzağız diyemeyeceğim ama çok yakında değiliz. Bunun için Rabbim inşallah bizleri Efendimizin istikametinden ayırmasın. İşte o Allah'ın sevmediği, istemediği şeylerden, Aklın zahiri nazarında güzel görünse yararlı olsalar bile uzaklaşıp hakka rücu etmektir. Bir de tevbe sözcüğüne nasuh kelimesi ilave edilerek tevbeyi nasuh şeklinde kullanılır ki o da bir tevcihe göre en halis en safi en işten anlamına diğer bir tevcihe göre de yırtığı söküyü dikip kapayan bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran tevbe manasına gelir. Yukarıdaki hususların bütününü birden nazara alınca, tevbeyi nasuh, hüsnü niyet, hulusu kalp ve hayır mülahazasıyla, ferdin kendi adına ve seviyesine göre halis, ciddi yürekten tevbede bulunması, dolayısıyla da başkalarına tıpkı nasihat ediyor gibi hüsnü misal teşkit, teşkil etmesi manalarına gelir ki Kur'an-ı Kerim'de gerçek tövbeden söz edildiği bir yerde Tahrim Suresi 8. ayette "Yeyeyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha" Ey iman edenler Allah'a tevbeyi nasuha tevecüh edin buyurularak bu tevbeye işaret edilmektedir. Evet. Tevbe, tövbe edenlerin durumu itibariyle üç bölümde mütale edilmiştir diyor. İnşallah bu tövbeyi ve tövbe edenlerin durumunun üç bölümde mütale edilmesini bir kısa ilahi veya ezgi arasından sonra sizlerle devam edeceğiz. Çünkü bu bölüm ikinci sohbetimizin ikinci bölümünü kapsayacak genişlikte ve uzunlukta. Onun için mevzuyu yarım bölmeme adına tövbe ve tövbe edenlerin durumu itibariyle bu üç bölümü mütaleye geçmeden bir ilahi veya ezgi arasıyla sizleri baş başa bırakıyorum kıymetli dinleyiciler. Evet, kıymetli dinleyicilerim Tevbe Tevbe edenlerin durumu itibariyle Üç bölümde mütahale edilmiştir Demiştik Birincisi Hakikatlara kapalı Avam halkın Tevbesi ki Hakka muhalefetin Kalpte burkuntular Halinde hissedilmesi Ve ferdin Günahını idrak şuuruyla gönlünde buğulaşan bu duyguyu bütün benliğiyle hak kapısına yönelerek tövbe ve istiğfar ile alakalı sözlerle ifade etmesidir. Kıymetli dinleyiciler, burada ben biraz açıklama düzumu hissediyorum. Hakikatlere kapalı avam halkın tövbesi ki diyor hakka muhalefetin mesela Allah'ın nehiyettiği bir hususu yerine getirdiyse bunun insanın kalbinde bir burkuntu halinde hissedilmesi ve ferdin günahını idrak şuuruyla şimdi büyük günah Esas büyük günah nedir biliyor musunuz kıymetli dinleyiciler? Israr edildiği zaman günahta ısrar edildiği zaman o günah küçük bile olsa büyük günahtır. Bunun altını bir daha çizerek ifade etmek istiyorum. Üzerinde tekrar tekrar ısrar edildiği takdirde o günah küçük bile olsa o büyük günahtır. Çünkü o Artık yapılaya gele, normal hale gelen bir hareket ola gelmiştir. Ve artık insan şu 20. asırda olduğu gibi, abi canım bu da günah mı olur? Sözlerine getirir insanı. Şimdi burada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Bir insan, farz muhal ki içki içiyor, alkol alıyor. Bu insan şunu diyorsa, yahu arkadaş, bir defa şu melanete bulaştık ama bir türlü de kurtulamıyoruz. Kurtulmak da istiyorum. Dua de Allah şu işten rızkımızı kessin. Biliyorum bu ne kadar pis, ne kadar günah olduğunun da bilincindeyim. Ama istiyorum, arzu ediyorum ki Allah beni şu işten kurtarsın. Bu insan bakın günahkar olur ama küfre girmez. Ama bir diğer insan, abacanım ne olur ki ya? Bir bardaktan da bir şey mi olur? Şu zamanda da bu günah mı olur? Bakın şimdi. O zaman o, o sınırı aşmış demek artık. O günahkar değil. O çünkü günaha helal demiş. Allah'ın haramına helal demek. Helalına da haram demek. insanı günahkar yapmaz. İnsanı küfre götürür. Bir hanımefendi, bir bacımız. Başını örtemeyebilir. Herhangi bir yerde çalışıyordur veya bulunduğu şartlar itibariyle bilemiyoruz biz tabi Allah'ın emrini yerine getirmemenin getirememenin mazereti olmaz ama olabilir şu 20. asırda. Şimdi bu hanfendi kardeşimiz şunu diyorsa Allah'ın başörtüsü senin bir emrin ama ben şu şu şu sebeplerden dolayı Allah'ın bu emrini yerine getiremiyorum günahımı affet. Bu başını örtemediği için, örtmediği için belki başörtüsünü emrini yerine getirmeme günahı üzerinde olur. Ama canım başörtüsü de neymiş? Sen kalbe bak kalbe. Kalp temizliğine bak. Benim o kalbim var ya. Oo, nice nice başörtülerden temiz. Onun için başörtüsü de şu 20. asırda olur mu canım deme. İşte o insanı Allah korusun. Günahkar değil. O insanı küfre götürür. Bunun için bizler yapmış olduğumuz bu hareketlerde o kalpte burkuntular halinde hissedilmesi ve ferdin günahını idrak şuuruyla gönlünde buğulaşan bu duyguyu bütün benliğiyle hak kapısına yönelerek tevbe ve istiğfar ile alakalı sözlerle ifade etmesidir. İşte bir de bir günah düşünün ki ne kadar büyük olursa olsun ama o günah da ısrar edilmez ise tevbeyle, gözyaşıyla nedametle adeta iflahını kesersiniz o günahın. İşte o zaman büyük günah olmaktan çıkmıştır. Gözyaşıyla, tövbeyle eriyivermiştir o. Bunun için günah ne kadar büyük olursa olsun, tövbe ve istiğfarla, nedametle o küçülür, erir, bitiverir. Ama ısrar edilen günah da ne kadar küçük olursa olsun, o büyük günahtır. Çünkü ısrar edilmektedir, önemsenmemektedir, ve bu noktadan da o günah insanın içerisinde adeta Allah korusun bir insanın vücuduna giren bir kanser hücresi gibi bir ur gibi o bütün vücudu sarar. Bu noktadan günah ve günaha ait bu meselelere bu şekilde bakmamız iktiza eder kanaatindeyim. Diğer bir husus perde arkası hakikatlara yeni yeni uyanmaya başlamış havasın rücuğu ki Huzur ve maiyet adabına aykırı her davranış ve her düşünceden sonra kalpte yoğunlaşıp basiret ufkunu saran büyük küçük her gaflet karşısında himmet kanatlarını açıp hakkın rahmet ve inayetine sığınma cehdu gayretidir ki bu performansı gösteren ruh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günahtan tam dönen o günaha hiç işlememiş gibidir. Allah bir kulu sevdiği zaman artık ona günaha zarar vermez dedi ve şu mealdeki ayeti okudu. Şüphesiz Allah çokça tövbe edenleri ve tövbe edip tertemiz olanları sever. Tövbenin alameti nedir diye sorulunca da gönülden pişmanlıktır buyurdular. Hakikatının mazharı ruhtur. Bir diğer üçüncü bölümde de yaşayışlarını benim gözlerim uyur ama... Kalbim uyumaz ufkunda sürdüren has üstü hasların teveccühüdür ki kalplerine, sırlarına, ahfalarına perde olan masiva yani haktan gayrı her şeyle alakalı her ne varsa bütününü benliklerinin derinliklerinden söküp hiçliğin gayyalarına atarak yeniden nurul envar bütün ışıkların hakiki menbaı ile Münasebetlerinin şuuruna ulaşmaları demektir ki o ne güzel kuldu. Zira sürekli Allah'a rücudaydı. Saat suresi 44. ayetin mealindeki gerçeğini gösterir ve evbe yörüngesinde hareket ederler. Şimdi kıymetli dinleyiciler. Sizlere hep Allah'la irtibatınızın kavi olmasından bahisler ettim, ifadeler kullandım. Ama bunu derken kendi nefsime de diyorum ki, Ey Nadan senin Allah'la kalbi irtibatın ne kadar ki sen insanlara bunu deme cüretkarlığında bulunuyorsun. Bunu deme edepsizliğinde bulunuyorsun diyorum kendi nefsime. Ama sonra da diyorum ki Allah'ım sen insanların bize olan hüsnü zannını yalancı çıkarmayarak, Kalbi irtibat noktasında bizi de nasıl olmamız, nerede olmamız gerekiyorsa öyle bir yere vasıl ile Allah'ım diyorum. İşte bunun için bakın insanlar arasında enteresandır. Gerek siyasi hayatta, gerek içtimai hayatta, gerekse cemaatler nezdinde, gerekse şu veya bu şekilde devletler planında. Sizlere bir şey ifade etmek istiyorum. Geçen bunu bir arkadaşıma da arz ettim. Şimdi diyelim ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı veya Başbakanı sizi yanınıza çağırdı ve tüm dünyaya ve tüm ülkeye dedi ki bu falan kes benim biricik adamımdır. Benim akıl hocamdır. Benim her şeyde istişare ettiğim ve onun tavsiyelerine. Kulak verdiğim bir insandır dese Bu benim dostumdur dese Bu benim arkadaşımdır dese Siz Şu Türkiye'deki şu ülkedeki insanların Ve dünyadaki insanların Size karşı tavırlarının Ne kadar değişeceğini Tahayyül edebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Hayal edebiliyor musunuz? Bir başka misal daha vereyim Falan tarikatın Şeyh Efendisi ''Falan cemaatin hoca efendisi sizi yanına çağırdı, sizi yanında misafir etti. Sonrasında da cemaatine veya müritlerine, talebelerine ''Bu benim en yakın adamımdır, en yakın arkadaşımdır, yardımcımdır.'' dedi. Siz o camianın size nasıl bakış açılarının değişeceğini düşünebiliyor musunuz? Peki çok kıymetli dinleyiciler... Siz, hani Allah bez baki heves diyor ya, hani dost istersen Allah yeter. O dost ise her şey dost olur diyor ya Üstad. Allah'ın rızasını kazanırsanız, o bir başbakan, o bir cumhurbaşkanı, o bir şeyh efendi, o bir efendi hazretleri, o bir hoca efendi değil. Bütün bunları yaratan, kalplerin anahtarlarının yanında olan bir, Zat-ı Mücella'nın Allah'ın Celle Celaluhu dostu olursanız, onun rızasını kazanırsanız nasıl olacak? Arzda bildim bilmiyorum. Onun için yaptığımız işlerde falan abenin, falan hocanın, falan şeyhin, falan bakanın, falan milletvekilinin, falan başbakanın, falan devlet başkanının değil, hani bunların da rızası olsun Bunların da takdir olsun ayrı bir şey. Ama o Allah'tan dolayı olursa olsun o. Zaten hani Üstad İhlas Risalesi'nde diyor ya. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok diyor. Çünkü o razı olduktan sonra hikmete de iktiza ederse bütün halklara da kabul ettirir diyor. Onun için kıymetli dinleyiciler bizler gelin Allah'ın rızasını tahsil etme adına. Onun rızasını kazanma adına çaba ve gayret sarf edelim. Başınızdaki hocanın, şeyhin, ablanın, abinin falanın filanın değil. Onun gönlünü kazanmak için değil. Allah'ın rızasını kazanmak için yapın. Çünkü imanla küfür o kadar birbirine yakın ki. Bana deseniz dünyada en uzak şey nedir? İmanla küfür derim. Ama dünyada birbirine en yakın şey nedir? O da imanla küfür derim. Diyeceksiniz ki yahu bu nasıl iş? Bu da böyle bir iş. İşte bugün yapmış olduğu hal ve hareketleri, hizmetleri, amelleri, faaliyetleri. Benim abim, benim ablam, benim hocam, benim şeyhim, benim falanım filanım beni beğensin diye. Şöyle takdir edelim diye, edilelim diye. Şuna işte diyelim ki şu hedefe varalım diye yaptıysanız onun arkasında Allah rızası yoksa işte siz ötede elleri boş Allah korusun öyle bir akibetten bir durumla karşı karşıya kalmanız muhtemeldir ve büyük bir ihtimaldir. Ve bir büyüğümüzden dinlemiştim. Eğer diyor bir İstanbul değil, 50 tane İstanbul'u fethettiniz. Ama temelinde Allah'ın rızası yok. Nasıl bir Fatih desinler, insanları nasıl arkasından böyle sürüklüyor desinler diye yaptınız. Yapılan işin hiçbir kıymeti yok diyor. Belki Fatih'in yapmış olduğu işin binde birini yapmayan peygamberler vardır ama yani füt şey olarak diyorum ben, fetih olarak. Ama bin tane fatih bir peygamberin bir tüyü olamaz diyor. Bu noktadan kalplerimizin Allah'la istibatlı olması, yaptığımız için her daim Allah rızası için olduğunun kontrol edilmesi çok önemli. İşte ferdin bir kısım iç deformasyonlardan sonra yeniden saffet asliyesine dönmesi, özüyle bütünleşmesi, veya sık sık kendini yenilemesi manasında tövbe, hemen her mertebesiyle, 1- Gönülden nedamet etmek, 2- Eski hataları ürpertiyle hatırlamak, 3- Haksızlıkları gidermek, hakkı tutup kaldırmak, 4- Sorumlulukları yeniden gözden geçirip, fevt edilen mükellefiyetleri yerine getirmek, 5- Hata ve inhiraflarla, ruhta meydana gelen boşlukları, ibadetü taat ve gecelerdeki yakarışlarla doldurmak altı ve haslar hastalar üstü haslar itibariyle zikru fikru, şükrün dışında geçen hayat için Ahu eni edip ağlamak Duygu ve düşüncelere kastiği olarak masiva bulaşmış olabileceği endişesiyle sarsılıp inlemek gibi hususları ihtiva eder Hatanın seviyesi ne olursa olsun Tevbe ederken yani günah tasavvurlarına karşı pişmanlık ve tiksinti ile inlemeyen, her şeye rağmen bir kere daha istikamet çizgisinin altına düşebileceği endişesiyle ürpermeyen, haktan uzak kalmanın sonucu olarak, içine düştüğü yanlışlık ve inhiraflardan kurtulmak için, hakka kulluğa, kullukta samimiyete sığınmayan, tövbe adına yalan söylemiş sayılır. Mevlana Hazretleri, bir yerde gerçek tövbenin sembolü Nasuh'u şöyle konuşturur. Cenab-ı Hüdaya bir hakiki tövbe ettim ki can tenden ayrılıncaya kadar onu bozmayacağım. Aslında o mihnetten sonra merkepten başka kim ayağını helak ve hatar tarafına atar ki demiş o büyük Mevlana. Tövbe bir fazilet yemini onda sebat ise. ...bir yiğitlik ve irade işidir. Şu söz muhteşem bir söz kıymetli dinleyiciler. Tövbe bir fazilet yemini... ...onda sebat ise... ...bir yiğitlik ve irade işidir. Usulünce tövbe edip... ...sebat edenin... ...şehitler mertebesinde olduğunu... ...Hazreti Seyyidül Evvabin söylüyor. Tabi sürekli tövbe ettiği halde... ...bir türlü günah ve iniraflardan kurtulamayanın... Tövbe ve istiğfarının tevvapların, evvapların yöneldikleri kapıyla alay olduğunu da unutmamak lazım kıymetli dinleyiciler. Evet, cehennemden korkarım deyip günahlardan kaçınmayan, cennete müştakım deyip ameli salih işlemeyen, peygamberi severim deyip sünnetlere karşı alakasız kalan biri iddialarında ciddi olamayacağı gibi ömrünü kat'i günah ...ve suri tevbeler arasında sürdünen... ...dolayısıyla da... ...hakka dönüşlerini isyanlar arası... ...molalara benzeteceğimiz... ...böyle vefa naşinasların... ...samimiyet... ...ve huluslarını kabul etmek de oldukça zordur. Salik'in ilk menzili... ...talib'in ilk makamı tövbe, ...ikinci makamı da... ...ise inabedir. Halk arasında... ...herhangi bir mürşide intisap etme merasiminde temsil edilen usul, adab ve töreye de inabe denildiğini hatırlatıp geçelim. Tevbede duygu, düşünce ve davranışların muhalefetten muvaffakata, muarazadan mutabakata yönlendirilmesine karşılık inabede mevcut mutabakat ve muvaffakatının sorgulanması bahis mevzudur. Tevbe, seyir ilallah ufkunda bir seyahat ise inabe, Seyr-i fillah, evbe de seyr minallah kuşağında bir miraştır. Bu üç teveccühü şöyle de anlatabiliriz. Ukubet endişesiyle Hakk'a sığınma bir tevbe, makam ve derecatı muhafaza arzusuyla onda fani olma bir inabe, ondan başka her şeye kapanma da bir evbedir. Burayı isterseniz tekrar edeyim.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 ya ayühel Müminun ve Tuba İlla Allahı Nur Suresi 31. Ayette: Mealen ey iman edenler, hepiniz inhiraflardan vazgeçip Allah'a sığının. emri. İkincisi, evliya ve mukarrabinin vasfıdır. Kametleri de mebdi itibarıyla. Ve eni bu İlla Rabbi Rabbinize inabe ediniz. Zümer Suresi 54. Ayette. Münteha itibariyle de bi kalbin munib. Kaf suresi 30. ayette de mealen Cenab-ı Hakk'a saygı dolu bir kalple geldi ifadesidir. Üçüncüsü Enbiya ve Mürseli'nin hususiyetleridir. Şiarları da نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ O ne güzel kuldur. Çünkü her zaman Allah'a rücudaydı. Sa'd suresi 44. ayetin Mealindeki ilahi takdir ve iltifattır. Her nerede olursa olsun, mevzuyu bağlıyorum kıymetli dinleyiciler. Maiyeti ilahiyede bulunduğu şuurunu bir nebze bile kaybetmeyenler için tevbe yoktur. Her nerede olursa olsun, maiyeti ilahiyede bulunduğu şuurunu bir nebze bile kaybetmeyenler için tevbe yoktur. Zaten daima Allah'ın kontrolü, daima Allah'ın gözetimi. Daima Allah'ın her şeyi kayıt altında tuttuğunu insan eğer aklından çıkarmaz ise bu insanın günaha girmesi mümkün değil. Çünkü her an Allah'ın gözetlediğini, Allah'ın onu gördüğünü ve bundan dolayı hesaba çekileceğini bilme şuuruyla hareket ettiğinden dolayı o insanın bir haram veya bir günaha girmesi mümkün mü? Onun için de bu insanın işte bu insanın diyor tövbe yoktur. Onlardan sadır olan tevbe manasındaki sözler ya inabe veya evbe manalarını ifade etmektedir. Hazreti Seyyidül Enam'ın günde yetmiş veya yüz defa istiğfar ederim sözlerini başka türlü anlamak da mümkün değildir. Ayrıca tevbe, kurp ve mahiyeti bilmeyenler içindir. Hayatlarını kurp ufuklarında geçirenler, her tasarruflarına hakim, her işlerine nigahban ve onlara her şeyden daha yakın olan, Cenab-ı Hakk'a herhalde avami manada rücu gaflet sayarlar. Bu mertebe ehli vahdeti vücudun değil, ehli vahdeti şuhudun onlardan daha çok da mişkat Muhammed ve Sünnet-i Hazreti Ahmet Aleyhi Ekmel-i Hazretlerinin zillinde seyri suluk yapanların mertebesidir. Seviyesi bu mertebeye ulaşmayan ve makamı tabiatta vücutla uğraşanlar, için ev ve inabeden ve hele bu makamların müntahasından söz etmek taklittir ve bala pervezane sayılır. Evet kıymetli dinciler belki son bölüm biraz sizi sıktı. Fakat son bölüm niçin bizi sıktı? Bizim biraz böyle ulaşma noktasında, anlama noktasında darlık çektiğimiz, sıkıntı çektiğimiz hususlar olduğundan dolayı eğer biz o seviyenin insanı olsaydık o meseleler bizi sıkma değil daha çok bize inşirah verirdi. Ama biz baştan o bölüme kadar ifade ettiğimiz bu mevzuyu hülasa edecek olursak, demek ki daima Cenab-ı Hakk'a yönelme, yapmış olduğumuz her hatanın neticesinde Rabbimize sığınma ve tövbeyi nasıl nasuh denilen o günaha tövbe ettikten sonra bir daha o günaha dönmeme. Hani Efendimiz buyuruyor ya, İmanın tadını tatmıştır. Kim diyor? ölçüsünü veriyor. Ve ondan sonra da devam ediyor Allah Resulü. Küfürden imana döndükten sonra tekrar küfre dönmeyi, günahlara dönmeyi, haramlara dönmeyi, yılanın çıyanın içerisine giriyor gibi kerih görmedikten sonra o insan imanın tadını tatmamıştır diyor. Bu noktadan Rabbim günahlardan tövbe ettikten sonra Tekrar o günaha dönmeyi yılanın çıyanın içine giriyor gibi kerih görme duygu ve düşüncesini ve imandan tat alma hususunu hepimize nasip eylesin. Rabbim hepimizin tövbelerini o nasih tövbesinin sınıfına dahil eylesin. Tövbe ettikten sonra o işlemiş olduğu günaha bir daha dönmeme şuurunu cümlemize nasip eylesin diyoruz. Ve yine her zaman olduğu gibi bir şiirle programı Bugünü inşallah burada bitirmek istiyorum. Bugünkü şiirimizin adı Yaslı dudaklarda tebessüm diyor. Her lahza bir ayrı bahardır gönlüm seninle. Yüzüne nur saçtığın gök kubbenin altında. Güneşlere taç giydiren o kutlu elinle sır kapsını açtığından beri katında. Yeryüzü tıpkı bir cennet varlık harmanıyla Tekmil bezmine ermişlerin başları tutkun Dünkü şu köhne cihan dahi dört bir yanıyla Sunduğu kadehin sermesti olmuş sonsuzun Yassı dudaklarda beliren tebessümlerden Artık gök kapılarının açıldığı belli Meltemler esiyor amber kokulu günlerden Ay kadehini toprağın bağrına dökeli Gecenin kıvırcık saçları darmadağınık Aklın dizginleri semanın eline geçti Sözü başbuğlar başbuğu söylüyor uyandık Sevinin bir kasvet dolu devir daha geçti Geçti geçiyor bir bir önü sonu olanlar Sonsuzun boyasıyla boyananlarda huzur Ölüm diyarında ölümsüzlüğü bulanlar İçlerinde aydınlık ve çevrelerinde nur. Onların hiç solmayan baharları yanında. Sönük bir masaldan farksızdır iğren bağları. Ve gidip sonsuzla bütünleşen ruhlarında. Birden duyar ve yaşarlar aydınlık çağları. Eskiyen eskiyip gitti söz eskimeyende. Ölenlere merasim kalanlara taziye. Ve artık... Boynunu kaptırdı ilhat kemende muhtular geleceğe selam şanlı maziye